94.9 Açık Radyo'da bir Cuma günü daha İstanbul Kazan Biz Kepçe programında beraberiz. Ben Özlem Altınkaya Genel, e, Sayın Hocam Murat Güvenç ile birlikte e, yine Sermit Muhtar Alusla geçmişin izlerini takip etmeye devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız hocam sizin? Geçen e, toplantıda e, yollarla ilgili... Evet, uzun bir süredir <gülüyor> yollardayız zaten. <gülüyor> Sokakları caddelerde, sokak sokak gizip dolaşıyoruz evet. yani. So Şimdi bu sefer e, biraz daha bu e, yol e, kamu alanı yolun kamu alanı işlevi inziva işlemi biraz İstanbul'un çok e, merkezi alanlarında değil de biraz daha çeperlerine doğru çekilmeye başlayacağız. İstanbul'da bu e, yollar e, merkezi bu haldeyken. Ki orada biz Bahariye Caddesi'nden, İstiklal Caddesi'nden, Galata Caddesi Kebiri'nden, işte tarihi Yarımada'da, Koska'dan, Çemberli Taş'tan, o civarlardan bahsettik. Tepebaşı civarından bahsettik. Bütün oraları anlattıktan sonra biraz bunun etrafında neler oluyordu acaba? Büyükada'da durum nasıldı? Boğaz'da durum nasıldı? Buralara doğru bizi nasıl... Ee, Buraları anlatırken, buralardaki yolu ve kamusal yaşamı anlatırken nasıl bir üslup, nasıl bir çerçeve çiziyordu ona biraz evet. bakalım. Bugün daha önce hiç gitmediğimiz en uzak noktalara gidiyoruz. Evet, yani burada da esas itibariyle iki yer üzerinde duracağız. Bir tanesi Büyükada, ki bu eski dili Prinkipo, öbürü de Büyükdere, ikisi birbirinden. Evet. Ee, yani o zamanki güney kutbu kuzey kutbu kadar uzak yerler büyük ada, İstanbul'un en artık güneyindeki bir uçsa Büyükdere'de Boğaz'ın girişinde hemen e, şeyde e, Boğaz'ın hemen girişinden sonra karşımıza çıkan en büyük limanlardan bir tanesi eski fotoğraflarda baktığımız zaman e, Büyükdere bir liman yani akıntının az etkilediği bir yer Gemilerin birleştiği şey yaptığı bekleme olarak kullandıkları, boğazı inip çıkmanın yelkenli dönemde çok zahmetli bir iş olduğu için Karadeniz'e çıkmadan önce büyükler limanında uygun rüzgarları bekledikleri bir yer. Onun içinde şeyin İstanbul'da çok önemli merkezlerden bir tanesi bugünkü caddemizin de İstanbul'un ana caddesinin adının da Büyükdere caddesi olarak e, olması bundan kaynaklı bir değil. değil. Yani o Büyükdere caddesi e, öyle bir şey. Büyükdere caddesi bugünkü bizim metro hattının gittiği güzergaha şey yapılıyor. Büyükdere caddesi de aslında Grandi de Pera'nın yani İstiklal caddesinin e, Cadde-i Kebir'in Aynı sırt çizgisini izleyerek Büyük Tereye kadar gittiği bir yer. Eski dönemlerde e, Büyük Dere'ye ulaşım 19. yüzyılın ikinci kısmından sonra büyük ölçüde denizden sağlanıyor. Yani e, vapurlar, boğaz vapurları bizi şirketi Hayriye'nin vapurları oraya kadar götürüyor. Ama karadan gitmek istenirse eğer... E, Çamurlara batmak, tozlara bulatmak, ay, arabanın aksını, eksenini kırmak, atının <gülüyor> şeyini yapmak istemiyorsan o büyükleri Caddesi'nin sert zeminli e, şeyinden gideceksin. Bu cadde bizi yukarıdan e, yani bir o sırttan Boğaz Köyleri'nin en tepe noktalarından e, giden bir hat. Bunu, bunun güzel tarafı eğer e, şey olarak izlemek mümkünse ki bu konuda şeye, izleyicilere İstanbul Belediyesi'nin İstanbul Rehberi'ndeki 46 tarihli hava fotoğrafını öneririm. Bu çok evet. değerli bir İBB şey. İBB şehir evet. rehberi bunu, nokta, bunu, da blok, bunu da blokumuza evet. koyalım. Evet biraz daha önceden evet. görseller koyduk ama kendileri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girip oradan evet. kurcalayabilirler. Yani bu, bu Büyükdere Caddesi aslında hem Haliç tarafına hem Boğaz istikametine dere içlerinden kılçık şeklinde iniş imkanı ve çıkış imkanı veren bir dağıtıcı yol. Büyükdere de e, yol e, yine şeyden devam ederken yani bu e, su ayrım çizgisinden e, bentler istikametine devam ederken Hacı Osman Bayırı denen yer üzerinden şeye e, Büyükdere Limanı'na iniş imkanı veren çok ilginç bir e, noktaya getiriyor. Burası, e, burası İstanbul'un e, yazlık mesire yerlerinden bir tanesi. Yazın İstanbul'da e, İstanbul'un bütün mekansal yapısı güneye bakmak ve kışın kuzey rüzgarına sırtını dönmek üzerine şekillenmiş bir yer. Ama böyle olduğu için de yazın tepebaşı e, tarlabaşı gibi yerler kuytuda kaldıkları için yazın çok çok sıcak ve havasız yerler haline geliyorlar. Biraz şey daha iyi sıra serviler tarafı boğazın esintisini aldığı için biraz daha kıymetli. Fakat yazın İstanbul'daki insanlar o zaman tabii tatiller matiller olmadığı için Bodrum'a giden uçaklarımız olmadığı için insanlar büyüklere gidiyorlar. büyüklere bir çeşit bir şey sayfiye yeri. Ve İstanbul'daki büyük otellerin ki mesela Pera Palace gibi bir otelin Büyükdere'de bir yazlık şubesi var. Onun adı da, da Summer Palace deniyor. Yani yaz yaz sarayı. Pek çok otel var. O otellere gidiliyor ve orada yazın Serin Boğaz'dan gelen Serin Poyraz ile aircondition olmadığı bir ortamda daha hoş, daha rahat bir şey Yazlık. Böyle dediğiniz gibi ulaşılabilir bir yer. Bir, yani. yani denizden ulaşılabiliyor ama o bölgeye tabii gidilmek isteniyorsa, eşya taşınıyorsa yazlığa gidiliyorsa bu eşyalar at arabasıyla Büyükdere Caddesi'nden gitmek zorunda. Tabii Hı. vapuruna, şirket aileye vapuruna yatak yorgan girmek, sandıkları yüklemek pek mümkün evet. değil. Üsküdar ile ilgili programımızda bu şeylerden bahsetmiştik, bahsetmiştik. Yani evet, araba arabalarından nasıl evet. giriyormuş nasıl çıkıyormuş evet. ve bunların yükseklikleri nasıl oluyormuş bunları anlatmıştı bu alanı bu alana ilişkin e, Sermet Muhtar'ın güzel tasvirleri var hatta oradaki çınara çayıra ilişkin tatlı tasvirleri de var aynı zamanda bizim e, İstanbul Ansiklopedisi'nde de bölgeyle ilgili Güzel e, metinlerimiz var. Büyük Dere'nin eskiden neye benzediğine, yani birazcık şehirden karayoluyla erişilmeyen, sadece biraz zor erişilen, sadece deniz yoluyla erişilen bir e, sayfeye yeri olarak e, şeyi nasıl anlatıyormuş bakalım. Şimdi diyor ki Büyük Dere oldum olasılığa ...boğazın en kalabalık, en şenlikli yeridir. Hı hı. Şimdi bunun sebeplerini biz biraz hı hı. açıklamış olduk. Sırtlardaki belvi, rıhtımda Lapier üniver iskelede ambassatör ambassatör eee ambas yani şey sefir. Evet sefir. Çayır'a yakın platan isimlerinde hayli oteller bulunurdu. O platan çınar demek Fransızca'da. Yani çok ünlü bir şey var. çınar var çayırda, büyükdere çayırında ve o çayırın şeyini Çınar'ın öyküsünü de biraz sonra anlatacak. Niye yani, orada Çınar diyorlarmış? Evet, evet Çınar'a gelelim. Çayırdaki ana Çınar'ı Avrupalılar tarihe karıştırırlar. 1096'daki Haçlılar Seferi'nin elebaşlarından aşağı... <gülüyor> e, Godfraud God de Bouillon denen bir adam. Denen, evet, e, aşağı e, Loren Dükü. Evet. Kendisi e, Loren Dükü'ne mal ediyorlar. Güya ordusu karşıya geçmeden evvel burada dinlenmiş. Büyükdere'nin piyasa boyu gezinti yolu 30 yıl evveline kadar da şimdiki gibi pek civcivli olurdu. Cuma ve pazarları vapurlar tıklım tıklım insan taşırdı. Mezarlar burnunu mesar burnuna çeviren şirketi Hayriye'nin kıymetli emektar ve müdürlerinden Giritli Hüseyin Haki Efendi rahmetlidir. Evet burada Çınar'ın hikayesiyle birlikte... Vapuru anlattık ve evet. şirketi Hayriye'nin burayı yani yer yapan yani yerin kendinden olmadığını bir kere açıkça koyuyor. Cumartesi pazar günleri şirketi Hayriye vapurlarına dolun diyor ve şeye gidiliyor. Büyükdere'ye gidiliyor. Büyükdere'ye gidildiği zaman bir tane kocaman çayır var. Yani Boğaz'da her yerde iskele var ama bu Büyükdere'de biraz bir düzlük oluyor. Düzlüğün ortasında kocaman bir çınar var ve o çayırda da Kalmak mümkün olabiliyor yani orada bir piknik yapmak mümkün olabiliyor. Bir de sahilde sahilde bir e, binalarla deniz arasında bir rıhtım var. Tıpkı İzmir'deki şey gibi e, kordon gibi kordon. ve o kordonun üzerinde de e, yaz akşamları ne oluyormuş tıklım tıklım oluyormuş. yani insanlar akşam olduktan sonra oraya çıkıyorlarmış. Ne yapıyorlarmış piyasa Çıkıyor. piyasa yani şimdi bu piyasayı geçen sefer konuşmuştuk. Evet. Yani orada denize bakıyorlarmış. Nasıl olduğunu da anlatıyor. İşte yani piyasa boyu dediği 30 yıl evveline kadar da şimdiki gibi çok civcivli olurdu. Evet, yani orada onun şimdisi 1930 var. Evet. Yani o 30 yıl öncesini anlattığı için şimdiki gibi de çok civcivli olur. 30 yıl evvel orada akşam üzerleri çok kalabalık olurmuş. Yani evet. ne oluyor? İnsanlar akşam üzeri orada şeye çıkıyorlar, caddenin kenarına çıkıyorlar ve bir kalabalık oluşuyor. Kalabalık oluştuğu zaman herkes orada oluyor. Yani bütün e, şey büyükleri Ahalisi. Herkes görünüyor e, ve gö görüyor. Görüyor. Yani orada orada kim kimdir, kim kim nedir, kim kime nasıl baktı, kim, kim ne <gülüyor> giymiş, kim ne yapmış. Yani bugün şeyde e, Instagram'larda, Facebook'larda, Twitter'larda paylaşılan anlar, resimler, Değil mi? Evet. Onların sizin şey de paylaşılıyor yani bu aslında bugünkü e, kamu alanı dediğim bir şeyin e, bunlar tamamen ortadan kalkmamış dahi olsa bir çeşit evveliyatını anlıyor aslında değişen o bakımdan e, hem çok şey var teknoloji olarak hem de değişmeyen şeyler de var burada da burada da bir paylaşılan toplumsallıktan Söz evet. edebiliriz evet. evet. Belki hocam burada başka bir kaynağa geçelim. Siz de az önce bahsetmiştiniz. Re Reşet Ekrem Koçu'nun evet. İstanbul ansiklopedisi. Bu, bu, bu piyasaları anlatıyor Bakın. Evet şimdi piyasalara geçmeden önce ben biraz bu kaynağın da aslında ne kadar değerli bir kaynak olduğundan bahsetmek istiyorum. Büyük maddesi 6. cilt içi Cemil cildinde İstanbul Ansiklopedisi'nin şunu da hemen belirtelim. İstanbul Ansiklopedisi Reşat Ekrem Koçu'nun bir açık kaynak. Herkes bunu Google'dan arattırıp PDF'lerini bir tane sitesinden bakabilir. Hatta en son baktığımda Reşat Ekrem Koç'un da bir ses kaydı vardı. Çok keyifle dinlemiştim. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi büyük Dere piyasalarına geçmeden önce burada sadece büyük dereyle ilgili kaç tane madde var? Onlardan bir sırasıyla e, bahsedelim. E, şöyle başlıyor. Birazcık yukarı doğru e, gidiyorum. E, büyük dere maddesinden sonra Türk edebiyatında büyük dere. Büyük dere bahçe yazıldığı gibi okuyorum. Kültürleri istasyonu. Büyük dere bahçe kültürleri istasyonu pratik bahçıvan yetiştirme yurdu. Büyük dere bağlar yolu. Büyük dere beyaz park gazinosu ve deniz hamamı. Büyükdere Bostanı Sokağı, Büyükdere Çayırı, Büyükdere Çayırı Yemini. Devam ediyorum. Büyükdere Çınarı. Demin bahsettiğimiz evet, Çınar. Büyükdere Dalyanı, Büyükdere Değirmen Sokağı, Büyükdere Deniz İnşaat ve Kızak Yeri, Deniz Kızakları, Büyükdere Hamamı, Büyükdere Koyu, Büyükdere Koyu Tayyare İstasyonu, çünkü oraya eskiden evet. oraya deniz uçakları inerdi. Orası bir çeşit deniz, yani İstanbul hava yolu bağlantısıydı. Evet. Büyükdere Pazar Kayı, Büyükdere Soğuk Hava Busane Deposu ve Büyükdere'deki e, civarındaki e, fabrikalarla ki bunlardan bir tanesi tekel kibrit evet, fabrik. fabrikası sanıyorum 10-12 tane e, sadece Büyükdere ile ilgili. Oradaki Hatta... hayatın ne kadar canlı ve çok katmanlı, çeşitli olduğunu Betimleyen madde var Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nde. Şimdi bizim konumuza geri dönelim. Büyükdere piyasalarıyla da ilgili baş, kendi başına bir madde var. Bu maddenin yazarı Hüsnü Kınaylı şöyle anlatıyor Büyükdere piyasalarını. Zamanımızda da Büyükdere Vapur İskelesi'nden Sarıyer Vapur İskelesi'ne kadar deniz kenarında uzanan cadde Büyükdere Caddesi adını taşır. Bu cadde 1. Cihan Harbi arifesine kadar büyüklerin belki bütün Boğaz için en namlı gece gezinti yeri idi. Motordan nakil vasıtalarının bulunmadığı o huzur ve sükün devrinde akşam yemeğinden sonra ekseriyeti gayrimüslim kadınlı erkekli bir kalabalık bu cadde üstüne dökülür. Bir yandan derya temaşası ile bir yandan tatlı sohbetle boydan boya saatlerce dolaşılır idi. Yorulanlar Cadde üstündeki kahvehanelere, gazinolara gider otururlardı. Bu piyasalar gece yarısına kadar devam ederdi. Hatta yavuklular, nişanlılar daha geç vakitlere kadar da kalırlardı. Kalabalığa katılan ayak takımından bile edebe aykırı haller görünmez ve yüz kızartıcı laflar işitilmezdi. <gülüyor> Piyasa yolu üzerindeki gazinolar pahalılığı ile dile düşmüşlerdi. İnsan para yemeye büyük dereye gider denilirdi. Halen motorlu nakil hastaları bu cadde üstünde huzur ve emniyeti selbetmişlerdir. Yayalara ancak dar bir saha kalmıştır. Gece dolaşmaları yine devam etmektedir. Fakat asi gençlik neslinin birbirleriyle sert şakalaşmalarına, etrafa dikenli çıkışlarına tahammül gerekir. Argo lügatçılarının pek zengin kelimeler, deyimleri rahatça toplayabileceği bir yer olmuştur. Evet. Yani Şimdi birazcık burada... kalitesinin düştüğünü <gülüyor> biraz anlatıyor eskiden ince bir şekilde ince bir şekilde eskiden burada ne kadar yüksek bir e, toplumsal yaşam kalitesine sahip olduğunu zamanla bu kalitenin ne kadar e, düştüğünü anlatıyor ama bir taraftan da yani bence çok hoş bir tasvir yapmış oluyor. Yani bir şeyin kamu alanının nasıl kurulu nasıl kurulup nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Bu yükselişi <gülüyor> ve düşüşü. Yani bu metin 1900 ...ellilerde, 60'ların başında yazılmış olmalı. Yani o zamanın şeyleri, kahramanları... ...tabii yüz yıl başının kahramanları değil... ...bu bizi James Dean'in Asi Gençlik <gülüyor> filmine götürüyor. Şimdi buradaki o zamanki Asi Gençler de James Dean'in Asi Gençleri... ...birbirleriyle el şakaları yapıyorlar. İşte biraz bedensel şeyler var ve eski yani 1950'lerin yaşlılarını şaşırtıcı çok argo bir dil konuşuyorlar ve o hiç alışık, hiç alışık olmuyor yani dili dinlemeye oraya gidiyor yani eskiden para yemeye gidilinecek bir yere şimdi artık argo lügatçe toplamak için gidilir hale gelmiş bu da şeyden bize anlatıyor tabi bölgenin Kuruluşu, gelişmesi e, Osmanlı modernitesiyle iç içe bir yer. Burada önce bir şey istasyonu kuruluyor. Bu bahçe kültürleri dediğim şey fidanlık kuruluyor. Göztepe'de e, de vardı. Var evet. Yani halkalı da da var. Hı hı. Yani Osmanlı devleti tarım da yeni teknolojileri kullandığı zaman hani önce türlerin islahı için hı hı. şey yapıyor. Yani yeni e, şeyler buna nursery deniyor İngilizce'de hı hı. fidanlıklar yapılıyor yani orası da kuytu bir yer suyu da çok güzel arazide de var orada şey sonra orada bir kibrit fabrikası kuruluyor ve bizim hocamız Tümer Tekin'in bahsettiği Boğaz'ın sanayileşmesi denen sürecin başlangıçlarından evet. bir tanesidir bu şey ve bu bizim bir zamanın şeyi bir zamanın sayfiye yeri ve İstanbul'unun yazın sıcağından Kaçıp da vapurlara dönüp e, dolup şey yaptı. Bir kaçış sayfaya yeri. Daha sonra artık motorlu araçların da yoğunlaşmasıyla beraber huzurlu dönemini yitiriyor. Huzurlu dönem yitince artık yayalara az yer kalıyor. Daha çok mekanı evet, arabalar motor taşlarında nasıl mekanı dönüştürdüğünü de görmüş oluyoruz. yani Bu şekilde biz e, bir şeyin e, boğazdaki bir Önemli şeyin, ölkünün nasıl değiştiğini görüyoruz. Tabi burada anlatılmayan hem e, Sermet Muhtar'ın anlatmadığı hem de e, bu Reşe'nin şey. sövesinde bahsedilmeyen şey buradaki bu Summer Palace ve çok yüksek sosyete açısından yani İstanbul Yüksek Sosyeti açısından kurulan bu büyük otellerin o bölgede yaşayan e, insanlarından bahsetmemiz lazım. Burada sefirler var, yüksek düzeydeki e, konsoloslar falan var ve ben onların e, o piyasa yapmaya e, sokaklara çıktığını hiç zannetmiyorum. Onlar zaten yalılarında oturuyorlar belki gezmek isterlerse e, denizde şeyle. Kendi vapurlarıyla özel vapurlarıyla gezebiliyorlardı. Kendi özel kendilerine sahip oldukları özel deniz araçlarıyla gezebiliyorlardı. Ama burası da aynı zamanda bir halk ile bir üst sınıfın birlikte yaşadığı bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir çeşit böyle bir çok değerli bir sayfiye kentinden bahsediyoruz. İstanbul'un yazın daha çok şey yapılan tercih ederim. edilen. Kışın kış yani. zamanları ise daha çok böyle özel görüşmelerin yapıldığı, devlet görüşmelerinin yapıldığı, biraz gizli, biraz sükunet aranan şeylerin yapıldığı, ee, anlaşmaların, görüşmelerin yapıldığı e, yerler gibi çok sakin ve biraz el ayak altında olmayan yerlerinden bir tanesiydi. Evet. Şimdi başka Hı. bir yere geçelim programın başında da duyurmuştuk. Büyükada. Evet, Büyükada. Evet. Büyükada'nın safiye olma durumu ile ilgili sizin anlatmak istediğiniz şey yani yine var mı? tabii Büyükada'nın büyük Büyükada adanın. vapurundan Hı, biraz bahsetmişsiniz. Yani vapur olmadan evvel de tabii Büyük ile İstanbul arasında bir bağlantı var ama e, biz biliyoruz ki o tarihte yani gerek yelkenlilerle gerekse kürekli kayıklarla Büyükada'dan şeye gelmek bir büyük şey e, bir macera. Osmanlı kaynaklarında bunun tarifeleri var ve en yüksek şeylerden bir tanesi hani kayıkla erişilebilecek şeylerden Büyük Adaya kayıkla gitmek yani bu hakikaten bir küçük servet ödemek gerekiyor çünkü çok uzun zaman sürüyor vapurla bir buçuk saatte giden yere kayıkla giderken belki o 6 saatlik 8 saatlik bir şeyden bahsediyoruz yani bir deniz seyahatinden bahsediyoruz ama nasıl şirketi Hayriye Boğaz'ı erişilebilir kıldıysa bu mahsusa denen idare yani Marmara Denizi'ndeki limanları şehre bağlayan ikinci şey şirket Boğaziçi'ni adaları İstanbul'a erişilebilir hale getirmiş oluyor. Onlardan bir tanesi de işte Büyükada artık insanların yüksek sınıfların halkın değil ama yüksek sınıfların şey yaptıkları, tercih ettikleri bir yazlık şey oluyor. Bu tabi hem Müslüman cemaati hem de gayrimüslim cemaatin üst sınıflarının yazın ve inzivaya çekildikleri, yazlıkları geçirdikleri çok kendine has bir bölge haline geliyor. Bununla ilgili bakalım neler anlatmış. Bakalım şimdi özellikle Nizam Caddesi'nden <gülüyor> bahsediyor. Bari. Birkaç yerde bahsettiğini ben yakaladım. Ee, ''Nizam Caddesi'nde saray mensuplarından Katibi Sani, e, Arap İzzet Bey'in sağlı sollu çifte kaşhanesi yani köşkü semtin en, e, en saltanatlı binalarıydı.'' diyor. Ee, ''Yukarıki ailesine mahsus aşağıki de selamlıydı. ''Tetkik edilecek mühim evrak var.'' diyerek oraya çekilip sabahlar söylentiye göre de keyif çatarmış.'' Hususi bir çatanı ile İstanbul'a gelip gider. Mehtaplar da faytonuyla adayı dört dönermiş. <gülüyor> yani bizim, bizim işte bu da, bu da bir çeşit e, şehir efsanesi. Bence bu, e, bunun Şimdi tam anlattığı yalnız günün, mı değil mi? <gülüyor> o da belli değil. E, mehtaplı hava olması Nasılsın? gerekiyor <gülüyor> adada. Bir de yani faytonla gece vakti e, adada dönmek de pek... E, yani insan tek başına sıkılır. sıkılır, evet. Yani bu ima ettiği şeyler de var ama bunun tam e, anlattığı gidip olup gidip olup olmadığı olmaması da çok önemli değil. Çünkü bu aslında biraz e, şeyi e, kenti e, muhayeredeki tahayyül etmemizi sağlayacak şeyler söylüyor. Orada bir devlet ricalinden bir adam var. Bunun bir ka kaşanesi var. Kaşanesinin iki kısmı var. Bir tanesi aşağıda, bir tanesi yukarıda. yukarıkini eşine ve ayırmış. Tipolojisine Tazı kadar. Anlatıyor. Yukarısı ailesine yani eşine ve yani o mahremine. Alt tarafı da selam, selamlığıydı. Yani devlet işlerine, yani misafirlerine ayrılan bir gelmiş. Ve de burayı demek ki çok, çok seviyordu ki iki tetkik edilecek özel, önemli e, e, ne tetkik edilecek ehemmiyetli e, şey var emrak var onu ben bir gidip bunları bir evet. diyerek oraya gidiyormuş Orada gittiği zaman gittiği zamanda mehtaplarda da e, Fakir dönüyormuş bunun evet. tam olup olmadığını bilmiyoruz ama yani adanın en azından e, adanın en azından bir şey olduğunu e, yüksek sınıf Osmanlı bürokratları açısından da önemli bir e, çekim noktası olduğunu görüyoruz. Belki hocam önümüzdeki hafta biraz daha ada dedikodularıyla e, devam edebiliriz. Ama ee, en sonunda bu adamın e, birisini anlatıyor, onu evet, bitirelim. Evet, onunla mı bitirelim? Peki. Sadrazam Halil Rıfat Paşazade Cavit Bey de nizamda gezip tozanların, ele avucu sığmazların en büyüğü o. 9-10 yaşlarımdayken tesadüfen orada bulunmuştuk. Köprünün Kadıköy ve Adalar İskelesi'nin merdiveninde vuruluşu, Pikey'liğin kanlarla milama oluşu gözümüzün önündedir. Yani böyle böyle bir efsanesiyle şey, bitiriyor. Yani burada burada bitirelim. Evet. Yani bu demek bu gezip tozanların, el Avcı sığmazların sonu. En büyüğü Arap İzzet Bey değil. Bir tane daha varmış. Onu da Sonunda, şeyde köprüde, vapur, ada vapurunun girişinde vurmuşlar. Evet. Yani şimdi adayla ilgili olan şey burada. Böyle bir öykü bitiyor. Evet. Burada bloğumuzu da bir hatırlatalım. İstanbul Kazan Biz görseller ve podcastlere programlarla ilgili ulaşabilirsiniz. Daha önceki blog yayınlarının içeriğini de sürekli olarak güncelliyoruz. Yeni görseller ekliyoruz. Bir de Facebook topluluğumuz var. Facebook'ta da İstanbul Kazan Biz Kepçe. İsmiyle aratırsanız blog postlarımızı güncellediğimizde buradan haber veriyoruz. Bir cuma daha görüşmek üzere.